Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar günaydın 25 Ocak 2012 çarşamba sabahında Modern Sabahlar radyonuzda. Ve çevrenizde bir beyazlık var Modern Sabahlar. Temiz bir sayfa açmanızı tavsiye ediyor. Size temiz bir sayfayı da öyle koşa koşa işe giderek açmanızın imkanı yok. Bence temiz bir sayfa açarken oturun bugün evinizde. Bu sayfayı nasıl açıyoruz? neleri koyuyoruz sayfamıza nasıl boyuyoruz nasıl dolduruyoruz bunları düşünün bir şey okula gitmeniz gereken hiçbir yere gitmeyin bence bu riski alın çünkü neden gelmedin diyecek adam da zaten orada olmayabilir Aa. biz nasıl geldik peki diyecek adam da orada olmayabilir bahane uydurmaya da gerek yok durum ortada zaten ve bunu hatırlatalım güvenlik caddesi berbat durumda hadi ee, Ankara'da yolları evet verin ya, ya siz... Ankara'da yolları verelim bak hayır bak söylüyorum güvenlik caddesi Fantoş Fantoş iki tane de otobüsü çok zorlanarak oralarda ama çıktılar çıkmaya onlar. Çıkmaya çalıştıklarını gördük. Çıkamayan araçlar yüzünden trafik kilitleniyor bize. Yani kaptırıp gidenler belki giderler de bir araç tıkandığı anda diğerleri de Batancılar kaybetmiş sayıyorlar. Evet, etkileniyorlar. Kaza görmedik ama kazaldın habercisi bir takım görüntüleri gördük güvenlik caddesinde. Ayranç'ta gördüğümüz en azından şeydi. E, kaldırımlar mükemmelle yakın yaya yolu açılacak şekilde temizleniyor. Ama maalesef <gülüyor> e, <gülüyor> caddelerde öyle bir temizliğe Temizlik yapan, o yönde bir çalışma Çünkü yapan ekip yok şu Ankara'mız anda. aynı opti gibidir. Yaya öncelikli. Büyük ihtimalle araçlarını bırakıp yürüyecek insanlar için kaldırımları açıyorlar. Yola dokunmamalarının bir açıklaması. Ara sokaklar zaten karın bütün romantizmini... Doya Doyasaya yaşayabileceğiniz ay ne kadar güzel Mısır, ya. Nasıl tebessüm şehri porsaklar varsa evet. romantizm şehri Ankara olarak. Ankara'da var evet. Doğru. Doğru gördüğümüz arada sokaklar öyle. o Hakikaten e, böyle bir küçük dağ evinde. Mahsur kalmış gibi, dağda kalmış gibi Yani sokağa yani. baktığın zaman evlerde odun yakılıyor diye düşünürsün. Öyle şey yapma, hayır. Gözünde canlandı. Ay çok güzel. Çok. Ankara mı sadece ayran bir ibaret? Tabii Çetinemeç, bak. Biraz da Çetinemeç'e <gülüyor> <gülüyor> gelin. Beri Gel, yandan Çetinemeç'e gelin. Geliş yolumuzu da düşünecek olursak Ege, Çetinemeç'te aslında güzel akan bir trafik vardı. Yavaş da olsa akıyordu, değil mi? Evet, yolda bir çalışma yapılmamış ama araçlar kendi egzozlarının sıcaklığıyla mı bilmiyorum ama sevgileriyle, sevgileriyle, sevgileriyle sürücüler de, kendi sevgileriyle. Bizim sokakta esnaf ve eee birileri federasyonunun şey yapıyordu yani e, yoğun sokağı çalışıyor. açmak için yoğun çalışmalarına Zaten herkes ediyor. evinin önünü temizlese her esnaf evinin önünü temizlese sokaklarımız tertemiz olmaz mı? Yine bir yer kalıyor mi? ya yani kalıyor. birilerinin sorumlu olması lazım birilerinin sorumlu hissedilmesi. evinin Evin önü tamam temizlensin de yine bir ortada bir öbek kar olmasın ya evet, şehri yönetenler esnaf ve zanaatkarlar birliği değil. Değil yani. Her evet. esnaf dükkanının önünü temizler de. <gülüyor> ana arterler ana arterler. Peki ana arterler? Ana arterler işte Allah'a e, emanet akıyor <gülüyor> Anahtar Eskişehir yolunda durum nasıl bilmiyoruz ama. Aki diyorsunuz evet. Gerçekten de. E, Eskişehir yolu, Konya yolu. Konya Buna yolu. dolu bulvarı. Biz hep, dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Eğer he. evinizden çıktığınızda arabanızda ara sokaklardan geçmeniz gerekiyorsa, bir iki yerde yokuş çıkmanız gerekiyorsa e, belli yere kadar arabalan buyurun <gülüyor> efendim. <de. gülüyor> belli yere kadar arabalan kalan yolu Iı, katırlarla devam edebilirsiniz. Yolu tıkayıp buradan yürüyerek devam edeceğim diyenler hakikaten bir katır, daha Katır bu havada sonra. güzel gider mi? Bu havada katır. Bu havada katır, katır, tam bu katır, hava, katır, katır havası, havası Ama yani yokuşlu falan olmadığını düşünüyorum. Ben Şay. zaten cuma günü yokum arkadaşlarla Kartalkaya'ya katır binmeye gideceğiz. <gülüyor> tam havası çünkü. <gülüyor> ya vallahi katır sürü... karlı havayı sever Oktay. Mesela kurt puslu havayı sever, katır, katır karlı. karlı havayı sever. Ördek de, mesela? Ördek mesela o biraz böyle ılık. Ilık ılık havayı sever. Ilık dili de böyle hani değil şey ımlı da böyle hani. Hakikaten kısıklı mı? Öyle sever. Doğru hatırladım. ya türküsü şarkısı bile var ya. Mesela tazı değil mi? Söyle etmeye çalışıyorum da. O tazı o kuru hadisi. havayı sever. Tazı mesela sert Tazının havayı mesela sever. Tazının mesela şarkısı yok ama katırın var. Nasıl katırın şarkısı? Hazır mı reklamımız falan? <gülüyor> Australia'nın cemleri ya, ya, ya, ya bir, ya, bir, bir, bir tuşa bakar odayım, de... <gülüyor> bir Ka tuşa bakar dediğin nedir ki yani? Günaydın, Günaydın, ay, ay, dın, dın, dın. Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın. Pop of Deliverance radyosundaydım. Ödern sabahlar devam ediyor radyoların başındakiler bir kez daha Günaydın diyenim Karlı bir çarşamba sabahından. Hepinize hatırlatalım. Karı pencereden baktığınız zaman görüyorsunuz bunu ama. Uzmanlar diyorlar ki Yok akşam var. şahsi şova gitmeyi düşünenler, ife gitmeyi düşünenler kardan hiç etkilenmeyeceklermiş saat 10'da. Hatta onlar için özel yol açacak falan diyorlar. Evet ben de gideceğim şimdi ne olur ne olmaz diye yayından sonra ifte beklemeye başlamışlar. Hatta, hatta uzmanlar telefon etti nasıl yaptığınızı ayarladınız saat 10'a kadar hiçbir şey kalmayacak dedi. Yani ondan sonra tekrar çünkü varmış kar. Yarın Sonuçta da işine saygı ile ilgili bir şey bu. <gülüyor> evet işine saygı kuşağında Ege Kayacan'la beraberdik <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ustalara saygı kuşağından sonra hakikaten güzel bir kuşak oldu bu. Çünkü kuşak eksikliğimiz vardı. En büyük eksikliğimizdi belki de bugüne kadar. Şöyle bir gazetelere bakalım. Kar, kar, kar, kar. kar. Hayır hiç karlar. Bu arada Eskişehir yoluyla Konya yolunda da hafif hafif gitmek şartıyla demiş. Şart. Hoş. Yetkililer rahat rahat gidebilirsiniz. Yetkililer dedim de biliyorsunuz bu havada pek yetkili şey olmuyor da. Yani oradan geçen diğer Arabalıları ile geçen yolcular. <gülüyor> ve vatandaşlar diyelim. O yüzden buyurun Fahir Bey gündeme bakabiliriz. E, gündeme bakalım şöyle bakalım. E, Türk Kanaryaları 46 madalya ile döndüler. İspanya'nın Almerya kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında. Fenerbahçe mi? E, İspanya'nın Almerya... <gülüyor> ya Kanarya... Kanarya cıram. Fenerbahçe değil mi? Tamam Kanarya Fenerbahçe. Tamam Ege'cim Kanarya Fenerbahçe. Ama tek Kanarya bildiğim fe, Fenerbahçe olması da düşündürüyor. Adamı kırdın ya Fahir bak şu anda kulaklığı falan bırak. Ege Tabii gel saçmalama ya. ben öyle demek istemedim. Adamı kırdın yani. Bo yani kalbini kırdın. Bo hem bozuldu hem kırıldı hem üzüldü. Yani Hem ilenti İl hem ilen hevesi ilen kursağında kaldı. Tamam hadi gel gel tamam otur. Hadi iklan, gel. Tak kulaklığını hadi. Ee, Türk Kanaryaları e, biliyorsunuz Kanarya Şampiyonası düzenleniyor her sene. E, bugüne kadar da şeydi biliyorsunuz o işte. Hmm, Şampiyon kuş grubi, Kanaryalar Kupası. Kuşgaribi kuş bir bunları uçaklara alıyorlardı. bir süredir Doğru. Bu <Gülüyor> yani, yani. Kanarya festivalleri kan alıyordu. Kan alıyordu. Kanaryacılar diye aldı. Kırıntı veriyorlardı. Türk kanaryaları. kanaryaları 16'sı altın olmak üzere 46 madalya ile döndüler. Türk kanarya Kaç tane madalya dağıtıldı ya? Orada kaç kategori olabilir? Kanarya. En iyi en, iyi en iyi kanarya. En güzel kanarya. En iyi Gaga. En iyi kanat, en iyi kuyruk. E, tamam işte canım sen en de. En iyi renk. En iyi en iyi renk. En Ayrıca iyi çeşit. 16 tane altın alacak kategori bulmam zor. Abi, bir de 32 başka şey de var. Kanaryanın Erkek Kanarya'dan bahsedersek bunun baritonu var, ha, bası var. Ya o var bir de şey de var, duyduğunu evet, anlama... Var fazla yani yani ee... mesela arkadaşlarıyla iyi geçinmesi var. Arkadaşları yani de... sadece ötüyor muydu? Şıkadı diyorlar. Beslenme alışkanlığı, alışkanlığı var. Ne ne söylüyorsunuz? Şıkadı mı? Oynama şıkadı mı, mı yapıyorlar mı? Tabi arada da babacığım diyorlar. Oktay yap bakayım. O, o egelindir ya o babacığım <gülüyor> şeyi. Bak hemen. Babacığım. Dice de bir de. Dici kuş. <gülüyor> Çok güzel. On altı kanaryalar yapıyor mu? Onu sırf ötüyor mu kanaryalar? Muhabbet kuşu çünkü. Arkadaş <gülüyor> demiş ben bir tek öterim gerisine karışmam. Bir ne demek ya? Bir tek öter. Benim dediğim bir tek öter. Ama tabi vardır konuşan. Kanarya'da vardır yani. Ee, neden olmuş? <gülüyor> neden olmasın yani? Bana çok mantıklı geliyor. 16 altın, 20 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi evet. en güzel, Madalyaya en bilinci şekilde temsil ettiler. Nerede nerede olmuş Dünya Kanaryalar Şampiyonası? İspanya'nın Almería kentinde düzenlendi. Ee, 46 madalya ile şampiyonada 3. sırada yer almışız ki buna rağmen düşünün. Yani o kadar madalya aldık. Niye bu şey, madalya ile döndük yahu. Turnuvası gibi ya bu? turnuvası gibi toplanıyor en sonunda yani. Bu madalyalarda şey takılmıyor değil mi? Kanarya'ya bir şey takılmıyor değil mi? Yok canım kanarya bir avuç hayvan zaten ne takacak. Ne benim ona göre yapamam. o boyutta yapıyorlardır. Abi. Madalyaları şey da boyutta tayla biraz federasyon biraz zayıf kaldı falan gibi bir durumlar. Tam daha olabilir ya. Abi. Daha mantıklı, ya daha ucuz. illa boynunda değil mesela. Ama <gülüyor> yutar hayvan. Bunun parlaklığı çok bir şey. çok önemli bir nokta yapmak var. Hayvan yutar dedi ya. Hayvan yutar. Ee, yorgunuz ama mutluyuz dediler. Ee, gelecek yılda Belçika'da var ya oraları dağıtıcyağız dediler. Madalya sayımızı arttıracıyağız dediler. Ee, 600 kanarya ile katılmıştık. İyi. i̇yi bu rakam iyi. Hocam. 600 kanarya ile. Bir de bunların herhalde başında bir 3-5 kişi vardır, değil mi? Sabah akşam cır, cır cır cır cır. Bence hakkını verdik zaten. Bu kadar uzun bahseterek. Yani değil mi? Yani uzun uzun bahsettik ya. Sonuçta helal olsun. Helal olsun diyoruz. İspanya'dan Kanaryalı. o zaman magazin haberleriyle devam edelim mi? Hadi İspanya'dan, İspanya'dan magazin haberleri. Çapkınlıkları ile konuşulan, konuşmaya başlamıştık biliyorsunuz. Jose Carlos. Ee, Juan Carlos diye de geçer. Kral. E... Ben ama hoz ediyorum ona. Dostları ona hoz eder. Ne olduysa bütün şeyleri dökülmüş. Kirli, kirli. Ne çamaşır olabilir? Ne çamaşır olabilir? Çamaşırları, i̇ç çamaşırları. İç donları. Kirli iç çamaşırları kirli ortaya çamaşır. dökülüyor. Juan Carlos'un. Ee, Prenses e, Diana ile 1987, 1987'de 1987'de de bu adamcağız bayağı bir var. Şimdi zaten 1986'da defa... başladığı haberini verdik bu çapkınlıklarına. 86'da evet. başladığı, 87'de kronolojik olarak 87'de Diana ile bir flörtümüz oldu. 88'de Sarah ile... Prens... Prenses mi takılmış? Başka prenses de mi takılmış? Prenses, prenses Diana, Diana işte ya. Allah 1987, Allah. 1987'e onunla şey yapmış. Bir aşk yaşadık. Bir yani, aşk, bir aşk yaşadık. Lady Diana. Ha. Lady Diana. Ha. Kaç tane prenses Diana tanıyorsun hayatında? Ne bileyim benim tanıdığım prens sayısı da çok az <gülüyor> oldu da, çok hakim değilim konuya. Doğru söylüyor. Adam o konuda da haklı bir taraftan. Sofia ile 35 yıldır birlikte uyumuyoruz demiş. Ay yataklarını mı ayırmışlar? Allah o kadar şey yapmamış. Birlikte uyumu. Çünkü şey. Juan Carlos biraz deli yatar diye biliyorum. Kral sonuçta adam. Yani o tip bir şey. Ondan sonra 87 yılından bir anısını anlatmış. Ee... Şimdi de sizi 92 yılından hoş bir anıyla baş başa bırakıyoruz diyerek de hikaye tabii. Çünkü arkası yarın şeklinde veriliyor. Magazin, magazine geçtiysek o zaman e, Karolin Fişekçilerinde Pamuğa yanıt var. Orhan Pamuğa. Evet, dün televizyondaydım. Onu. Nasıl, nasıl diye mi? dün neredeydi ya televizyonda? Ee, Fatih Altaylı'nın karşısındaydı. Fatih Altaylı'nın karşısında sırrı süre sır yayınlarla beraber. Ondan mi? önce Karolin Fişekçi evet. vardı. Ve hakikaten de benim de ilk yani bu kadar zamandır dinleyicilerimiz de dahil olmak üzere hepimiz magazin takip ediyoruz. Bugüne kadar basına faksla ayrıldığını bildiren çiftler görmüştük de avukatlar aracılığıyla ihbarname göndermeyle biten ilişki ilk defa görüyoruz. Biten ilişki de değil öyle bir şey yok diye. Ha, evet doğru. Kapanan konu mu desek artık? Ona? Yani demek ki normalde bir erkek olsa şey der. İlişkinin o da rock and roll oldu yani <gülüyor> falan diye böyle hani bir kadınla ilişkisini asla normalde gizlemezdi. İlişkinin bittiğini mi avukat aracılığıyla? Yani. Hayır, hiç, hiç de de. Hani öyle bir şey yok diye. E, Alpssoy merkezlerinde deyin. buluştuk diye açıklaması vardı dün. Ne, ne dedi? Bir kere görmüştüm demiş işte. Ben de çok yani. Bu hakikat. Ee, zaten gerekli soruları dün baştan sona e, sunucu sormuş diyelim. O zaman bunu da geçelim bunu da geçelim, geçelim. ama biraz kırılmış bozulmuş karabin fişekçi. Bence bu ihbarname çok cool bir hareket. Yani bundan sonra çok eğer noter masrafı falan yüksek değilse oh, bence çiftlerin birbirine yapacağı sert çek... hareketlerden bir tanesi. Abi canım çek bir tane. Kaça bir tane? çekiliyordur bir ihbarname. İlla avukatla mı çektirmek lazım bunu? Daha sağlıklı olur diyorlar. Ya noter aracılığıyla da şey yapabilirsin herhalde. Tamam da noter... kim götürecek Oktay? Noter mi? E, verirsen... Kalpler diyarı noter diye mi geçecek ondan sonra? Şeye verirsin ya kargoya verirsin Mesela ne olacak? 62. noter bu işlere bakıyormuş. Gerçi Sadece. ihtarnameyi öyle bir şeyle... Öyle, i̇htarnameyi gelip beni yüzüne okuyor mu? İhtarname mi? ihbarname mi? İhtarname Tabii bir süre de. sonra ihtarname eline ulaştığında ihbarname haline geliyor. Ha, o kadar geliyor. avukat dinleyicimiz var ya. Yani ihtarname diye biliyorum ben ama yani bir yanlış. şey biz yapıyorum. biz de birbirimize çekeriz ihtarnameyi. O yaptığın hareket hiçlik olmadı falan diye. Hakikaten öyle bir şey olsa bir noter masrafı var herhalde. Yani 60 liradır 70 liradır kaç para olacak e ya? Ilişkini, yani ama ondan sonra ihtarnameden sonra hiç görüşmemen lazım yüz yüze. Yoksa direkt ihtarname konusu açılacak. İhtarnamenin içeriğiyle ilgili bir daha karşına çıktığımda bu konuyu açamazsın gibi bir şey yaparsın. Bağlayıcı olmaz istersen görüşürsün. Yani, yani yine açar ya ihtarnameyi yiyecek adam. Avukat dinleyicimiz varsa bir ihtarname bize kaça patlar onu bir şey yapalım. Bir de tabii diyoruz. var yurt dışından mı çekti bu ihtarnameyi? O da fark ettirebilir. Tabii, o da yani m, bayağı çekti, bir, iki katı diyorlar. Çünkü mesela yurt dışına mektup gönderirken de iki katı. Ağırlığına göreymiş zaten itarname. Zaten karbonh. Önce ölçü hem hacim hem ağırlık demiş. Yani ağır bir laf edersen. Ha, evet, tabii tabii o anlamda. Yani, rica edeceğin falan dersen ucuz. Aa. Bana bak diye başlayan bir ihtarname. Zaten ondan noter var arada. Bana bak değil beri bak. Beri yana bak dediğin zaman orada zaten bayağı bir o 200-250 liraya gelir yani. Ben Ama sana tabii sana. şiddet olarak şey yapmış. Kim? Ee, Karolin Fişekçi'yi. Bu ihtarnameyi bana yönelik Nasıl şiddet Nasıl şiddet? Psikolojik olarak. mi? Evet. Hukuki Genize, şiddet evet. mi? İkisi de var herhalde. Bir şiddet olarak algılıyorum demiş. Ee, ve Biz bütün... kimin yanındayız? Valla Karolin Fişekçi'nin yanındayız herhalde. İhtarnameyi yeğenin tarafında olmak lazım. Mazlum sonuçta. Çeker tarafında. Değil. Ama ondan önce de bu ihtarname olmasaydı mazlum durumda olan da Orhan Pamuk'tu. Bana bele bele yaptı, şele şele ettik diye konuşan da. O zaman biz daima haklının yanında mıyız? Vallahi magazin konusunda yok. taraf tutmaya gerek yok ya. Zevkle seyretmemiz için şey değil mi? Canım, o magazin. Kazan. Zevkle ya, seyretmek için de bir tarafı tutmak lazım. Bir futbol maçı seyrediyorsa onun zevkli hale gelmesi için bir ya tarafı şey, tutman diye, şey gerekmiyor mu? Şey mı? tarafında değiliz ama. Karolüne tokat gibi cevap geldi falan filan diyen. Bir takım adamlar var ya Orhan Pamuk'un çektiği hitap, O tarafta olmadığımız kesin. kesin, öyle, kesin. Diye, öyle diyen adamlar tarafından. Zaten pozitif ayrımcılıkta otomatikman Karolin Fişekçi'nin yanında olmamız gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Burcu ben. Burcu. Burcu Hanım hoş geldiniz. Avukat hoş mısınız Burcu Hanım? Hayır bankacıyım yeni bir iktarname çektim. Aa, <gülüyor> elinize aa. sağlık. Ee, Öncelikle elinize kolunuza sağlık. İyi hayır olsun diyoruz. Kime çektiniz biraz <gülüyor> anlatır mısınız? Bir müşterime çektim e, noter vasıtasıyla. Kaça patladı? 260 liraya patladı. Ben dedim abi. Oo, evet, bir, e, e, bir dakika. No... Götürmemize gerek yok noter postane ile gönderiyoruz. Siz sadece ha, parayı abi, veriyorsunuz gönderiyor. metni bilgiler. Veriyorsunuz, adresi metin veriyorsunuz. Öyle, evet. Ağır ifadeler kullandınız mı Burcu Hanım? Yok çok ağır kullanmadık ama hani küçük tatlı bir uyarı yaptık. Peki avukatınız mı yaptı yani? Bankanın avukatı mı yaptı o işleri? Bize metin geldi avukattan He. şu metni kullanabilirsiniz diye biz de noterimize gönderdik. Tamam, Peki demek çok güzel. O zaman bu biz resmi olarak uyardık demek için kullanılan evet, bir yol. Evet evet evet evet. Belki efendim çok teşekkürler evet, o metni pe peki biraz değiştirsek insanlar sevgililerine falan gönderilebilecekleri bir şey kişi. olur mu? Tabii ki istediğiniz kişi istediğiniz şekilde çökebilir. Onun bir kopyasını bize gönderebilir misin? Yani ben ya da bize bir ihtarname çekin ya Aa, 260 lira. Hayır bu şey soracağım bu, bu ihtilame'nin altında sizin şahsi imzanız isminiz mi var yoksa bankanın evet, gene? Evet. ...şube olarak bizim şahsi imzaların iki yetkili imzası var. O zaman gelip sizinle bu iddianame çektiniz müşteri... Direk gelip ayıp olmuyor mu ya yani? bir telefon açsaydınız falan filan gibi bir tavır ya. yapabilir yapabilme hakkı var mı? Yapabilir, yapabilir. Hadi Ama bak yapayım. ne güzel bir şey söyledi Burcu Hanım size kıyamam dedi. Demek ki Burcu Hanım'ın bankasıyla çalışsak var ya Allah! <gülüyor> ya bizim o kredileri de <gülüyor> artık Burcu'cum yani? Burcu Hanım çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Geldin. Güle, güle, güle, geldin. Bu saatin son şarkısını dinlemeye başladık Milkden, B-Roads. Hemen ardından bir saat daha beraber sevgi dinleyiciler hiçbir yere gitmeyin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüyesi'niz iyi kalpli Hepinize bir kez daha günaydın Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı Neredeyse bitiyor 9.15 oldu saatimiz Kardeş Çarşamba gününde Esprilerle şakalarla karşınızdayız Bir kez daha hatırlatalım Ben esprilerle şakalarla bir de gece karşınızda olacağım If Performance Hold'a ee, onu da duyuralım yani. yani Soruştum. Şey servis kaldırma Yani servis kaldırma falan gibi bir opsiyonunuz? Yok ama ondan sonra belki pavyon kapatacağız dışarıdanlar O aslında konuşulmuş. Fahir de. Hmm. Nereden kaldıralım? Nereden kaldıralım servisi? Tun kaldıralım <gülüyor> diye düşündük. O, o da, da çok, çok, yakın çok yakın olur diye şey olmamış yani. Doğru ya. Çok mantıklı. Ben de sordum da bu soruyu. Hay Allah. Hayır, e, yani şey yapılabilir ama. Ha, ben şu Mesela anda... belli bir saati Tunus'un başında buluşulup hani hep beraber. Evet. Belliyerek, oradan yürüyerek devam edebilirsin. Deep Performance Hold Tunus kaçtı? Numara 14. Mara 14, aa yani işte. Tamam işte 14'e kadar beraber. Niye oktay eder? sanki böyle şeymişim gibi kafadan atıyorum şu kaç gığf falan demedim. Yok hayır hayır Tunus'ta Tunus dük dükkan diyorsun. çok olunca fayır dükkanı çok zor. Yani. E, o yüzden de düşünüyorsun ona güldüm zenginliğini i̇şte gülüyorum var. yani. Hoşuma ya. gidiyor. Bu arada Tunus 52 a için dün keres baktık sevgili niçiler ben. Kerestediğin kütük, kütük kütük mü? Ne yok artık yok neye baktık? Gerçek Neydi bunu? Sulanma, sulamalı. Sulamalı, sulamasız. mesela Dünyanın su... en soğuk yönünde, dünyanın en soğuk depolarında 7 saat geçirdik. Sırf sizin için en uygun kütüğü aradık. Abi, ama ahşabın sıcaklığı da hiçbir şey de yok Ahşabın sıcaklığı nerede? Ayaklarımın altı dondu ya. Pek çok alternatifi gördük e, sırf sizin için. yani Efendim, sapelli. Bak sapelli var, meşesi var, bu meşesi işin cevizi var. var. Bir ara sevgili dinleyiciler. İnsan iki saat boyunca meşe idi ceviz idi ceviz idi <gülüyor> meşe idi ceviz idi meşe idi meşe idi ceviz idi. normalde ceviziydi. şimdi mutfakta otursak elimizde çayımız kahvemiz evet. sıcacık ortamda ben 10 saatte tartışırım ceviz idi meşe idi ama o soğuk ortamda o soğuk, ve de sinirleri defa. bozulan kerestecilerle çünkü kerestecilerde normalde bu tip tartışmalarla karşılaşmıyorlar. Tabi normalde genelde biraz daha yamuk olanı var mı falan diyen müşterisi yok. Evet. Biz oradayken. Ceviz meşe tartışmaları sürdürken... ...kaç tane müşteri geldi? Aldı gitti... ...aldı gitti... Hemen. Abi, biz alıp gidemedik bir türlü elimiz vardı... ...size hangisi layık? Efendim, tam cevize atıyoruz... ...Oktay diyor ki... ...aman dur Fahir yapma meşe... ...tam meşeye uzanıyorum Ege oradan bağırıyor... ...abi Sapelli'ye de baksak olur mu? Tam Sapelli'ye gidiyorum. Biri oradan diyor ki... İreko. A, i̇lla İreko. da İreko Aa, diyorum, diyor. İlla ki... Beahu diyorum derken oradan İreko. biri... Laaah diye diş bu dağı çıkarmasın mı? Yalnız dün böyle bir bize karşı bir organize bir şey olsaydı... Bir hareket... Aa, o azunlar, çok rahat hiç bilmediğimiz kelimeleri... Bize kullandırabilirdi yani. <gülüyor> Çünkü biz inanıyoruz. O ne... O da güzel bir ağaçtır. O zaman inek olsun. Ben dün bir... kerestecilerden birine o kadar sinirlerini bozmasaydım şey soracaktım. Hocam pardon bir şey soracağım. Tahta nedir? Şimdi ahşap yapıyoruz, kereste diyoruz tahta ne? Tahta ne? Ne diyorsun ya? Niye? Tahta bakıyoruz desek mesela. İyi ki sormamışsın yani. yani iyi ki bak demek ki denk gelmiş. Tahta, odun, ahşap, kereste bunlar. Ahanda tahta bu diye. Farklı, farklı. bir şey. Şimdi Beline yediğin şeyler ile genelde bele vuruyoruz. Ama masif daha çok acıtır diye. Acıtır Ondan sonra mi? hepimiz masifin de tadına bakmak zorunda kalacaktık. Ne ben isim? en son bir ara sobanın yanına kaçayım diye soba e değil de gezim oraya. Zoba. Zoba, Zoba dedim. Evet, çünkü evet, zaten o olacak. zobalarda da ne yakıyorlardı Oktay'cım? Kuru meşe. Kuru meşe. İyi ki biz sobayla şey yapmıyoruz. <gülüyor> kuru da meşe mi yakalım, kuru da ceviz mi yakalım diye uzun uzun tartışacak. Neyse Oktay dükkan sahibiyle tatlı bir sohbet içindeydi. Ben en son Ev bahçeli mi, apartman mı diye. <gülüyor> Nasıl odadan çıkmamak için bir bahane mi bulmak orada gerekiyor? Orada şey mı? oldu tabii ya siz beni çok büyük görevle gönderdiniz ya. Tabii canım. Yani A şey amcayı diyor. Amcayı odadan çıkartmayın. Dükkanın, dükkanın e, ilk kuran baba, e, amca şey oradaki küçük seçilmesine. İbrahim amca canım İbrahim amca. Seçilmesine izin vermediği için en son Cihangir şey dedi bana. E, o, sen... Şey amca çıkması sen orada sohbet et. birimiz sohbet ederim diye şey yap. Tüccürler çarşısında seçmece yok mu? Yok, yok. Tabii canım. Aa, öyle monstralıkları koyalar arkadan şeyleri çıkıyorlar mı? Yani Ön, öne. Sen de ne mi? bakıyorsun bizim bir önceki dükkanda? Şu şuna bakalım bakayım. Diye adam da işte yaşlı adam sonuçta tecrübe var. Yani <gülüyor> normalde olmaz ama ayda yılda bir üç tane adam gelir bütün dükkanı indirirler aşağıya. Yani o yüzden ben orada ne konuya girdiğimi mi o panikle beraber? Nasıl konuları seçtiğimi hatırlamıyorum bile. bir de şöyle bir kız. Ben ondan seçelesini falan öğrendim. Dört tane oğlu olduğunu. İkisi başka mağaza şey kurmuş, dükkan kurmuşlar. Benim şeyim de çok güzel değil mi yani hikaye. O büyük oğlan kesin bir sıkıntısı oldu aileyle falan diye. Bu arada şunu seçelim, bunu seçelim dediğimizde sevgili dinleyiciler yüzer kiloluk bir takım keresteleri arkadan arkadan çıkarmaları gerekiyor adam. Benim değil? dün gece rüyamda keresteler girdim. Ben hep bildiğin şey yapıyorum ya. başka bir şey görmedik ki. Ölebilirdik ama. Yani Hicayi ölebilirdik sizin için. 10 santim kalınlıkta keresteler yani orada adamların da nasıl yaptığını görüyorsun işte. Fıt fıt fıt çeviriyor. Ben hep kafama düşecek diye korktum. Birkaç defa ben sıyrılarak yanınızdan uzaklaştım ya. Ondan hep ölüm korkusuyla yaptım hareketler. Doğru doğru fark ettim ben onu ya. Ama dinleyicilerimiz misafirlerimiz için gerçekten en güzelini bulduk. en mu? güzel keresteyi bulduk. Yani Ankara Kereste değil. Keresteye doyacaksınız. Yemin ediyorum masif. Hani diyorlar ya masif. Yani masifi bir bizde görün. Bir de ondan sonra fikirlerinizi tekrar bir gözden geçirin. Ahşabın sıcaklığı denilen şeyi göreceğiz. Yakacağım çünkü onu. What is masif sorusunun cevabını gerçekten bulacaksınız. Doğru. Have you ever masif? Yes, I have once. Where? Gaga. Bunlar hep konuşulacak konular özellikle her Tabii şey Tabii böyle içerisinde. konuşulmayacak ama yani bir şekilde Yo, konuşulacak İngilizce onlar. İngilizce de oğlum. Yine, yine de İngilizce konuşursa da böyle geldi adam. Oktay, yabancı misyon falan diye konuşuyorduk biliyorsunuz. <gülüyor> what, what is Gaga derler ondan sonra. Yani o yüzden e, bakacağız. bakacağız. Bakacağız ve hatta bakarak olacağız seviyede. dinleyiciler. Odun diniçler. konusunda kereste konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Hani ha. yarın öbür gün Gaga'ya gideriz ama orada güzel bir kereste görecek miyiz acaba diye insanlar tartışıyorlar belki aralarında. Ya bir şey söylememek Görecekler. için. Görecekler. Bir şey söylememek için yani var ya içimden içimden nasıl şey yapıyorum da bir ara söyleyeceğim yani. Bir ara denk geldiğinde söyleyeceğim. Bir daha kereste lafı geçerse. Benim de bir şeyim var aklımda. Ben de aslında dün evde Şşş, onu düşündüm. O herkes şey bir Birer, kere, birer kadar bir hakkımız olsun. Şatkan olsa, benim ama şatkan benim. Şatkan. O kadar işletmeciyle konuştuk. Bunlar tam anlamıyla aslında kereste müdürü dediğimiz. Evet abicim. <gülüyor> müdür bey demedik kimseye. Evet ya kereste müdürü ya. O kadar kereste. Soğuktan işte ayakların donunca. Espriler düşünemiyorsun, şey şakalar düşünemiyor. Kereste, kereste müdürü çok affedersin. Demek ki aynı şeymiş. Üçün <gülüyor> <gülüyor> Ve dillendirilme. Üç ya. kişi geldiler, bir espri yaptılar. Kesinlikle bizle alakası olan bir durum değil. Evet, e, madem öyle diyelim. Kereste dinleriz, müjdesini de verdiğimize göre devam edebiliriz gündemle. Gündemle devam edelim. E, Timsah hapatiyatlı geçiniz. Yeter ki anne olsun, e, geçiniz. Anonymous'u biliyorsunuz. Anonymous'u daha doğrusu. Anonymous'u bilmez Dünyanın en misin? büyük hacker grubu. Kendilerine hacker, hacker mı diyor Anonymous? Basket şey di diyorlarmış. Hayır ne diyorlar? Kanka diyorlarmış. Hacker demiyor olabilirler. Oğlum bakalım ama ananın üstüne herkes biliyor zaten. Birbirine hacı derli devesine giremeyeceğiz. Çünkü kereste derken o derken, çutuk derken anladın ne işi var? Ay, ay, ay, ay. Radyomuzda mahsur kalan gençlerimiz var. Onlar sayesinde fonun girdiğini öğrendik. Yoksa hmm. keresta tartışmamız devam ediyordu. <gülüyor> Çünkü Gürgen ve Palamut yeterince bakamadık. Evet Aa, ya hakikaten. Evet. Neyse, Gürgen yani... hangi ağaçla aynıydı? Gürgen mi? Gürgen e, hayır. Kayınla diş budak aynı mı değil mi tartışması? Tartışması ama bir şeye bağlandı. Gürgenle kayınla dişbudak değil. Gürgenle, e, Gürgenle Gürgenle kayın abla Fahir evet. altın kereste ödülünü kazandı. Teşekkürler lütfen. Yani altının göz kamaştırıcılığı ve kerestenin sıcaklığı aynı <gülüyor> anda olmuş. masif altın mı? diye bir şey kazandı evet, Fahir. Teşekkür Teş ederim. Aynı zamanda külçe diye geçer. Ay vallahi nereme koyacağımı şaşırıyorum bu ödülleri. Doğrusu. Güzel bir yere şimdi. sakla sen onu. Şekilde <gülüyor> <gülüyor> belki fikir verir. <gülüyor> Bakayım. 4 metre bayağı da güzel yani. <gülüyor> Anonymous'dan bahsediyorduk. Evet. Ee, Anonymous'un hedefinde bu kez Facebook var. Neden? Neden? Facebook ne sopa umrunda ne pipa umrunda. Hiçbir şeyin bu yasalara e, çok bir e, sessiz kaldığı için şu anda Anonymous tarih belirledi. Facebook'a cumartesi günü saldırmayı düşünüyoruz. Öğleden sonra mı öğleden önce mi? Ona göre ben de şey yapayım. Bakayım belli değil. O ne zaman olursa. Siz çünkü bazı bölgelerde hazır... ölden önce, bazı bölgelerde ölden sonra. Hani ülke ülke <gülüyor> Var. Anonymous'un bir çalışma dilimi var. Ben onu söylerim çıkınca sana. Teşekkürler lütfen Hangi dinleyicilerimize dilimi. tavsiye ederim. Facebook çökmeden Gaganın sayfasına gitsinler. Facebook.com slash gagala Gaga adresinden. Bir daha beğenemen çünkü. <gülüyor> e, niye değil canım? Mi? Cumartesi beğenemen. Ondan sonra... Pazar, Pazar beğenin. Dün Habir Alişan Malkocan'ın videosundan bahsettik ya. Ali'nin okula giderken radyoyu dinliyormuş. He. Arabada... Bürgeşedi şey Alişan Balkoca'dan başka bir şey demedi. Adamın ismi ritmik ya. <gülüyor> Okuldan çıktığında hala Alişan Balkoca Alişan Balkoca diye dolaşıyordun Ya demek ki bak işte, marka, işte marka başka bir şey yani. yani bugüne kadar hiçbir CEO'nun aynı zamanda marka olduğunu ben görmemiştim. Kıp kıpçılar. Steve Jobs bile bunu yapamadığına göre yani. Hiç ben Ali'nin ağzından bir kere Steve Jobs duymadım. Yani ama Alişan Balkoca öyle mi ya? Kıp kıpçılar yani? duydun mu? Kıpkıpçılar, kıpkıpçılar da, da duymadı. Kıpkıpçılar bence da, Alişan yavaşça. Balkoca'nın ismi Kıpkıpçıların önüne geçti. Evet. Bu hareketiyle. Aa yok bu yusunu kazıyor bence. Bence, bence evet. Alişan'ın suyu ısındı. <gülüyor> bence de yavaş yavaş. Ben bilemem yani. Bu yusundan efendim neler oluyor? Hani ne oluyor e, tamam Anonymous Cumartesi günü e, Facebook'umuza şey yapıyorlar... Ya da başka bir değiştire, evet, felse e evet. saldıracaklar. Felse sal... e giriyoruz beyler. Felse e giriyoruz beyler. Saldıralım e mı? Bu arada e, monarşiden haberler vermeye devam edelim mi? Tabii ki. Adi Marka kaşarsan... Prensesini biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Şöyle keşke yani. bir tane şey bulsak. Zarif ya. kadın. Trompetli bir şey Monarşi haberlerinin başında onu girsek. Evet. İstersen Şimdi yapalım. Bile... Biz onu yapalım istersem. Var mı? O şarkı var, trompetli şarkı. <gülüyor> Ciguli diyor herhalde. Onu bir girsene <gülüyor> <gülüyor> trompetli pek çok şarkılar oldu. Onlardan birini gir. Ya şimdilik Elizonu yapalım istersen. Farele. Yapayım mı? Yap, dur. Dur, Dur abi, daha, bir dakika, ben, hemen şey ben bir tane var. buldum. Dur bir dakika bulmuş çocuk nasıl? Ya sen hani şey yapacaktın. Her arkadaşların her şeyine heyecanlandığı noktada destek verecektin Ege. Yok tamam abi. siz yapın canım. O e, e, iki yıl ya. öncesinin il başı kararıydı Oktay'cım ya Böyle bir şey olur mu ya? İki İnsan bir yap öncesini. der bir şey der. İki yıl öncesini. Önce çok sular aktı o köprünün altında. Hayır şurada yap. Bir... Tamam siz tamam. yapın ya. Bul sen bul bul. Bilgisayar senin daha iyi arkadaşın dostu olsun. Ona sorarsın. Bul hadi bul. Paraya sıkışıklık olur ona da. Bul bilgisayar. Bul hadi. Buldun mu? Ee, aynısı ya. Valla aynısı. Şey işte. Güzel valla. Yine yaptığı <gülüyor> Herkesin Aynı gönlü güzel. oldu. Hem ben yapmış oldum hem e, Ben bağla... yapmadım. E, yapaydın sana yapmadığın oldu? Ben, Allah. Ben de, ben de gidip evde yaparım. O zaman yeni köşeler. Evet. Bileydim yapaydım. Gollarımı açaydım. Evet Oktay hadi. Bak köşeyi gele kaptı. Ben sana kaç tane pas atacağım ya? Oktay sen bu ara bir şeyin var yani. Safım saf ben saf. Saf, saf. saf geldi Danimarka saf Danimarka prensesi Marie. Marie hoş ee, kadın değil mi o Oktay? Ve prens. Biraz anlatsana Danimarka prensesi. Marie'yi anlatsana. Kaç yaşlarında? 35 yaşında. 35 yaşında. Kadın, parantez içinde demiyorum. 35 yaşındaki e, prenses diye geçer. E, 35 nokta... yaşında prenses olur doğru. E, 60 olur. yaşında prens olduğuna inanıyorsun da 35 yaşında prenses olduğuna neden inanmıyorsun? İki prensesin kilo... hasosu olur bile. Bakayım. Haso diye parantez içinde yazmışlar zaten. <gülüyor> 35 <gülüyor> yaşındaki prenses. Marie 35 parantez içinde, parantez içinde haso. haso. Ee, doğurmuş bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Aa. Adı henüz açıklanmıyor küçük prensesin. O zaman adıyla ne? yaşasın diyemeyen. Egecim de ne yapıyorsun sakın öyle şey yapma boş bulunma öyle adıyla acaba. yaşasın de anası babası ne dedi analı babalı büyüsün. Danimarka e, tahtının kaç numaralı varisi? Vırh. Aa şimdi o çocuk altına yaptıkça bire Shakespeare esprileri yapılacak. Danimarka prensinde kokuşmuş bir şeyler var. <gülüyor> yapılıyordur zaten yapılıyordur ya kaç, Kaçıncı olduğunu duysan. yani sıra ona gelince şey kadar. bir şey pişerken de yapılıyordur. Ben söyleyeyim sıra bu, bu bebenin yapacağı esprileri gelince kal. Onlarca espri yapılmıştır. Ne espriler yaptık? Danimarka olarak demişler. Danimarka batıyordu değil mi? Ne batıyor Danimarka be Danimarka'da bir şey yok. İzlanda, da. batıyor. İzlanda Danimarka batıyor. batıyor. Danimarka iyi mi? Danimarka bakayım. İyi Danimarka evet, iyi baya iyi. İyi, Biraz i̇yi. hadi iyi. toparlamışlar. Ee, 10. varisi. 10. varisi. Tahtın 10. varisi doğuma kraliçe... Margaret'in en küçük oğlu olan prens de girmiş. Yani babası, bebeğin babası. 3 yıl önce evlenmişlerdi hatırlarsınız. Burada uzun uzun konuşmuştuk. Konuşmuştuk, tabii, tabii. Ee, 2009 yılında... Monarşi böyle... güncesi diye bir köşemiz vardı o zaman. O, o orada zaman da 10 sene 2009 sonunda bitti o köşe. Ee, ondan sonra böyleyken böyle. Aa 2005 yılında boşandığı. Oktay rakamlarla iyice kendini büküyor. Hakikaten ha böyleyken İkinci böyle. İkinci evliliğiymiş prenses, prensin. İlkinde aradığı mutluluğu. İlkinden ben. de iki oğlu varmış. Onlar da sıra bekliyor değil mi şu an? O onlar zaman da onlar da 8-9. Altın varisi 8-9 bir tane orada oldu Normalde bir numara diyeceği çocuğun da Bizim de 8 numara diye geçiyor Danimarka'nın başındaki adam diyor Bizim 7 numara 8 numara öyle konuşuyordur Büyük baba kimse Danimarka'nın başında ne var prens mi var kral mı var Danimarka'nın dolaylı vekaleten bakıyorlar. Vekaleten. Zaten şey Yine diye yazarsın. bir yazars. başbakanları var da. Danimarka kral vekili diye geçer zaten direkt krallığı vermiyorlar. Kral ve Vaka... diye atar bütün imzalarını falan. Orada royal noter var oradan kral vekillik şeyi alıyorsun vekalet veriyorsun kral vekalet. Ama neyse hadi o zaman biraz da dinozor e, şeyine Tabii bakalım. doğru ya Danimarka'dan sonra karnımız acıkmışken dinozorla devam edelim. Dinozor evet. Dinozor güncesi. <gülüyor> Ya yan yaptım. Ya oktay yani oktay. Of ya bileydim etmeye, <gülüyor> yapmayaydım. <gülüyor> ya, timing dedikleri şey. Gel. Yani... Bileydim yapaydım. Yabancı misyonun timing diye adlandırdığı son derece önemli <gülüyor> konulardan biri. O timing konusuna ayrıca gireceğiz. Ee, biraz da dinozor şeyine bakalım, e, güncesine bakalım. Ee, Güney Afrika'da daha önce bilinenlerden 100 milyon yıl, bakınız çok ciddi ben de rakamlara boğulacağım Doğru. birazdan, 100 milyon yıl daha eski dinozor yuvaları bulundu. Yuvalarda yapılan araştırmalarda dinozorların şefkatli anneler olduğunun ispatı en güzel şekilde ortaya çıktı. Ee, yuva içinde görülen minik ayak izleri yeni doğmuş dinozorları... <gülüyor> <gülüyor> minik, minik, çok tat. Her şeyin küçüğü çok güzel oluyor Oktay. Hmm. Hmm. Bunlar çok tatlı. Okusana ne güzeldi ya. Minik ee, ayak izleri. Minik ayak izleri yeni doğmuş dinozorların iki katı büyüklüğe ulaşana dek anneleri tarafından yuvada bakıldığını en güzel gösterdi. Ana işte ya. Ana ya. Dinozor Bilozor da olsa, etobur da olsa, fahşi de olsa. Fahşi ana ya. mi? Fahşi derken Egecan. Vahşi işte ya. Ağzını doldura doldura bir daha vahşi de bana. Vahşi. Vahşi de bana. Vahşi. Heee. En iyi analar dinozorlar mıymış yani? Analık. En eski ana diyebilir miyiz dinozorlara? Diyemeyiz. Bakayım diyemeyiz Oktay hakikaten de yani. Diyemeyiz oğlum. Oraları O zaman isterseniz birkaç gündür gündemimizde olan boşanma davası. Boşanma deyince akla gelen ilk isim tabii değil mi? haberim yok ya. Nasıl ya? Kim boşanıyor? Nasıl nasıl? Haa doğru doğru. Ben çalışmıyorum. Programdan sonra çalışmıyorum ya. Hemen ya, belli. Tekrar ediyorum. tekrar edeceksin. Tekrar, 8 yıllık gideceğiz. evliliklerini sonlandırmaya karar veren e, çift, 70 milyon Euro'luk e, euroluk boşanma savaşına hazırlanıyor. Oo, oba iyi para yapmışlar ya. Oba mı? Yani 70 milyon euro deyince insan bir oba diyesi geliyor. Oba. Mesela siz öyle demiştiniz ya sen. Genç su gibi kestiniz ya, ya saçları. Ya. Bir anda oba deme. başladım. Ya bilmiyorum ben. Ben bir, şa si ben si bir şaşırarak bir şaşkınlık Hayır, yaptım yani. Ben seal gibi hissettim bir anda. Mesela hey de oğlum boşanacağız falan ne olacak ya ne kadar var banka hesabı. 70... Oba çok iyi. Ya hepimiz ya. ara çok ara iyi, hepimiz ara ara seal gibi hissediyoruz ama sen yanlış zamanda hissettin. Yani <gülüyor> bilemedim seal. Oktay bilemedim. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre e, Alman model Yakın çevresine 50 milyon euro zaten benim abi demiş. <gülüyor> Vallahi böyle konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> 50 milyon euro zaten bana ait. Bu parayı onunla paylaşmak niyetinde. Hmm, yok ya. Onlar Değilim çocuk, demiş. çocuklarının babası evinin bile. Bence girer. şu anda eğer yapabiliyorsak hmm. gidelim arşivlerden bulalım. Sihir'e onu video kaset olarak gönderelim. Neyi? Al Alman gelin miydi? Neydi o bir tane dizimiz vardı zamanında. Almanyalı hocam. gelin. Almanyalı gelinci Alman ya. Alman yarim. Yok neydi o dizinin ya Tertede oynuyordu. Adam Almanya'da Türkler karısı var. Dizi mi? Dizi dizi. Ha Ma Marlene Münih. Mardin, Mardin Hattı. Marlin diye bir ilimiz olmadığı için Mardin, Mardin Münih Hattı'nı bir gönderelim onu bir izlesin. Seal. Neler neler yaşanır. Kim oynuyordu Mardin Münih Hattı'nda? Beyaz hiç, saçlı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum da. Beyaz saçlı bir. Aa güzel film Kim filmdi. Ya. Benim aklımda dizinin son sahnesi var. Uçakta mutlu bir aileyi görüyordu adam. Ben nerede hata yaptım diye Niye sonunu söylüyorsun abi? Abi hakikaten. daha de... kimsenin izlemeyeceğini düşünürsün. Doğru. Se Se Seal'ı da Doğru. Aman. Ee, ama. Ama e, valla böyle bir. Ben valla canım çektiğini seyredecektim ya. Ya da şeyi seyrettirelim yani. 8 City'den manşet geçer mi? seyrettirelim. Orada da Karolin var çünkü. Bakayım. <gülüyor> Aynı etki yer almak. Doğru. O da almak ama bize böyle hem daha karışık bir şey olmuş. 9 Seal Nine o paralar benim diyordur şu anda evde Ya da en kötü şeyi seyrettirelim. En kötü demeyeyim de en kolay ulaşabileceğimiz bizimkilerin. Davutla Ulrike'nin maceraları. Nasıl ve Tabii Bak, ki onlar bunları... mutlu bir aileydi. Tamam. Nasıl mutlu bir aileydi? Ya? Orada da bir sürü sıkıntı çıkıyordu Aa, ya. Her, her mutlu ailenin sırrı eğer mutlu olarak göreceksin, okuyacaksın. O, o olarak... evin e, çocuğu olan dün diye geçen. Neydi onun hı. adı? geçiyordu Ali, Ali yok, gerçek adı Ali'ydi de. Dizideki adı neydi? Nasıl? Mutlu Onu bilmiyorum de şimdi orada hatırlarsınız. Ulrike'nin oğlu değildi birebir adamın daha önceki evliliğinden değil ben, mi? ben öyle tabi, bir öyle sahneyim öyle öyle, yani, yani. değil mi? Evet. Aynı yıllı çünkü hey bir yerde sen yaşadığı... benim annem değilsin diye ben isyan ettiğini hatırlıyorum ne galiba ikinci annem. sezondaydı evet. <gülüyor> ikinci <gülüyor> sezonda bir yerdeydi <gülüyor> sen benim annem çünkü babası da Davut da halt demişti halt yani dur konuşma <gülüyor> öyle falan demişti sonra zaten o karakterin yanına şey geldi işte öteki tertibim Aa, mi? tertibim, tertibim mi? geldi onun nereden geldiği belli mi? O da Büyük onun şeyinin, şeyini, hayır amcası şey. Kimin? Ee, adamın, am ha. adamın yeğeni. Ha davul da diyordu doğru. Tabii yeğenim artık bu evin direği sensin diye orada güzel bir konuşması Yani bunları vardı. izlese işte seal, seal adam olurdu. Adam olurdu. Adam Gerçekten. ol lan adam ol diyebilirim tabii şey birilerinin de kulağını çekmesi lazım Seal'ı. Zaten çıkarmamış hala yüzüğünü. Evlilik Hissiyum. yüzünü çıkarmamış. Demek hala can. seviyorlar. Belki barışırlar Belki çocuklar. Belki de barışırlar. 2012'nin en güzel haberi olur. Vallahi en güzel haberi olur. Ama yani istemiyorlarsa da barışmasınlar canım. Çok güzel yok. haber olacak diye. Barışsınlar, barışsınlar. Modern Sabahlar insanlar Modern Sabahlar Devam ediyor Modern Sabahlar Son dakikaları Bunlar Karlıçak Şamba sabahında Sizlerle birlikte olmanın Mutluluğu Sizlerle birlikte olmanın Sıcaklığıyla abonuyoruz Buyurun efendim Neler oluyor Neler bitiyor dünyamızda hmm, Dünyamızda da Vallahi olay üstüne Olay bitiremedi Zenginler Kulübü Açıldı Facebook'ta Aman hayırlısı olsun ya Dünyanın en güçlü Ve zengin iş adamlarına e, Özel bir sosyal paylaşım Sitesi kuruldu hmm, Neymiş Facebook ee, Plus Gibi bir şey mi Facebook for World leaders. Yok be Facebook Platinum please thank you. Evet o thank you'su falan tabii hep kısaltma ama. Oğlum var konuşurken hep thank you'lu thank you'lu konuşacağız. Twitter, e-posta ve Skype'ı birleştiriyor bu site. Helal Biliyor muyuz biz? Belli Yoksa bir, ikinci dakikada şey mi diyecek? <gülüyor> belli bir mal varlığı gerekiyor İki'cim. Ne, ne kadar mal? Ya bizim de var oktay. 3-5 bir şeyimiz var yani. Yani e, şöyle diyeyim. E, 200 kişi Kotası. Daha doğrusu 200 kişi olabiliyor en fazla. Ha bu altyapı buna izin verdiği için değil tabii ki. Yani gerekirse daha büyük bir şey kurabilir. Çok güzel paylaşımlar olacağına eminim orada. Ama 200 kişi olabilecek. Dünyanın en zengin 200 kişi listesindeyseniz buraya girmeyi, e, girmek için hak iddia edebiliyorsunuz. Efendim ben de bu listede olmalıyım diye. Değen yerine orada satın al diye bir şey varmış. Çok güzel satın al. Durumu olan herhalde güzel. Hmm, yani, bu Forbes'a göre mi şey? Forbes'e göre mi? Valla dünyanın Forbes. en zengin adamı benim diyen bir tane Meksikalı telekomünikasyon. Evet işte o Bilgeç'ten de daha zengin. Evet, Adını o... bilmiyoruz ama adamın. Carlos Facebook Slim Halo. Helo. Ben burada söyleyeyim. Bunu da kay, kayıtlara geçmiş olalım. Ee, Carlos Slim diye geçer. Adam sana ya, var ya ekstradan en az 200-250 lira çıkar oktay ismini hatırladığın için adam. 250 liralara çıkar mı ya? Valla çıkar yemin ediyorum. Sana. O zaman bir kere daha söyleyeyim. Carlos Helal. Slim Helo. Ee, 500... Kaç dolarlık serveti varmış? 300 bin. Ben biraz rakamlar konusunda bugün zayıf mıyım? Benim. 50 milyar dolar mı? Ne milyar dolar? 50 milyar dolar. sen bir arada gördün mü? Ne Ben görmedim de Carlos görmüştür herhalde yani. ya. Yok ben de demiş hepsini bir arada görmedim ama biliyorum. Demiş, Toplasam demiş. bir silkinsem demiş 50 milyar mı çıkar demiş. Yani 74 milyar dolar. Hadi ya. İyi bence iyi. Allah merkez versin. Baya bir, bir, ya. Ya. bir fark var 50 milyar dolarla 74 milyar dolar arasında. Şöyle bir düşünüyorum da bayağı bir fark var. Ne yapıyormuş ya bu, bu kadar para insan yazık düşürür onu. Ben ona sormak istiyorum. Ne kadar var üstünde şu anda diye. O listede işte ilk şey olan bu. Önemli olan gönül zenginliği değil mi Oktay? Yani oraya koymuşsun adamı. Bir ricası varmış yalnız dünyanın diğer zenginlerinin. Lütfen demişler mal varlığına göre değil. Haf sırasına göre bizi bu şeyde listeyi oluşturur musunuz? Böyle bir şey var mı? Var tabii. tabii Facebook'ta olmaz. ben kaçıncı sıradayım acaba? Var mı? Kayacan düşün hesabını sana bırak. Hayır o 200 kişilik liste içerisinde <gülüyor> böyle bir şey var. Yani Facebook'ta. Soyadına göre içine. mi isme göre mi o da önemli nokta. şimdi Soyadana mesela. Soyadına göre olur herhalde. Hmm, yani o, o bence bizi is... ilgilendiren pek bir şey yok zaten bu söylediğim şey. Hayır. Yani... Hakikaten mi, insan... bizi ilgilendirmiyor ya. Üye Hiç olsan üye olamazsın. Orada bir şey paylaşmaya çalışsan. Paramlar canım çok sıkkın bugün. Yani, vallahi... Mesela bugün canım çok sıkkın. Ege is very sıkkın. Hemen şey diye yorum diyor jetin yok mu? Adan yok mu senin? En fazla şey yapabilirsin. Başvurabilirsin. İyi jetine dolaş. Başvurabilirsin. Başvurun ya en azından. Başvurunu yap. Yani gururla reddedilirim ama başvurmuş ha. olurum. Yani bence başvur. Ben de potansiyel var yapalım. baby derim oraya. Baby demede yine derim yani. Ya, ne ya desin abi bırak adam kaç kere baby diye bilecek hayatında zaten. Gölsümü gere gere baby derim. Eee baby maybe derken de bir programı daha yemiş olduk Aa, yani. bitti mi? Bitti, bitti. ya. Bitti Oktay Maalesef bitti. bitti. Hal içinde şeyleri şey. de söyleyemeden bitti yani. Boğazımıza tıkandı. Yarın diyorsun. artık ne yapacağız? Yarın sabahtan gelelim. Gene karlı bir gün olacağıya benziyor. Yarın. Değil mi? Yarın da öyle olacak. Evet, evet öyle görünüyor. Niye canın sıkıldı ya böyle? Güzel güzel Nasıl güzel. Güzelin sabahı düşündüm ben şimdi. Nasıl katıslak diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Her gün programı bitirince Katması yaşadığımız de. sıkıntı da bu bizim Katması değil yollara çıkması zor sevgili dinleyiciler Kolay geçsin gününüz karda kaymayı yarın sabah ulaşalım hoşçakalın İşler sıkıntı Dersler stres Ofis yaşantısı hepsi bitiyor Gün akşama ulaşırken tek bir plan var O da çıkış planı